Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de tarihi bir dönüm noktasına imza atıyordu. Hudeybiye anlaşması yapılıyordu. İslam'ın önündeki büyük engellerden biri aşılıyordu. Mekke müşrikleri 10 yıl Müslümanlara Sorun çıkarmayacaklardı Önce anlaşma maddeler üzerinde görüşülüyor Müzakereler ediliyor Büyük ölçüde mutabakata varılıyor Sıra belgeye geliyordu Yazıya dökülmeye geliyordu Bir bir maddeler yazılacaktı ama Önce tarafların isimleri yazılması gerekiyordu Katip Hazreti'le Efendimizdi Önce Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla yazıyordu. Ama Mekke heyetinin başkanı Süheyl bin Amr itiraz ediyor. Allah'ın adıyla yazılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz Allah'ın adıyla ibaresini onaylıyor ve öyle yazılıyordu. İkinci ibare Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr'ın üzerinde anlaşıp kabul ettikleri. Burada Süheyl itiraz ediyor. Olmaz. Allah'ın Resulü olmaz diyordu. Biz seni Allah'ın Resulü kabul etseydik, seninle savaşır mıydık diyordu. Sahabe-i Kiram Süheyl'in Allah'ın Resulü Muhammed ibaresini itirazına daha şiddetli bir itiraz ile karşılık veriyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyl'in itirazını kabul ediyor, Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istiyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunu yapamayacağını dile getiriyor ve yemin ediyordu. Allah'ın Resulü Muhammed ibaresini asla silmeyeceğini söylüyordu. Sahabe-i da Hazreti Ali Efendimizin söylediklerini söylüyorlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz yemin edince sililmesi gereken ibarenin gösterilmesini istiyor ve Resul-i Ekrem Efendimiz kendi elleriyle siliyordu. Böylece giriş cümlesi tamamlanıyordu. Sonra maddelerin yazılımı tamamlanıyordu. Bu arada Müslümanlar ciddi anlamda hoşnutsuzluk yaşıyor, bazı maddeleri içine sindiremiyor, anlaşmanın başındaki ibareler konusundan da rahatsızlık gösteriyorlardı. Onların bu olumsuz tavırları sürerken anlaşma metni tamamlanmış oluyordu. Şimdi sıra imzaların atılmasına gelmişti. Ama hiç beklenmedik bir olay meydana geliyordu. O olay, Müslümanların sabrını taşıran son damla oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metni imzalarken bir gürültü, yüksek sesler ve bağırmalar duyuldu. Ne oluyor diye seslerin geldiği tarafa bakılıyor, karşılarında, ayaklarında zincirler olan Bu haliyle Mekke'den kaçmayı başarmış olan genç mümin Ebu Cendel'i buluyorlardı. İlginçti. Ebu Cendel, Mekke heyeti başkanı Süheyl bin Amr'ın oğluydu. Süheyl, oğlu Ebu Cendel'i zincirlere bağlamış ve Mekke'de bir eve hapsetmişti. Böylece Medine'ye kaçmasını önlemişti. Süheyl'in diğer oğlu Abdullah da Müslümandı ve Müslümanların arasındaydı. Süheyl hemen kattı oğlu Ebu Cendel'i tuttu. Ebu Cendel'i kaçırmak istemiyordu. Süheyl, anlaşmanın ilgili maddesini hatırlatarak, oğlunun kendisine bırakılmasını istiyordu. İlgili madde, Müslüman olup da Mekke'den Medine'ye sığınan olursa, o Müslüman Mekkelilere iade edilecekti. Ebu Cendel, Mekke'den kaçmış ve mümin kardeşlerine sığınmak istiyordu. Müşrik baba ise, anlaşma metnine sadık kalınmasını talep ediyordu. Peygamber Efendimiz, Süheyl'den henüz anlaşmanın imzalanmadığını, mümkünse Ebu Cendel'in serbest bırakılmasını talep ediyor, teklif ediyordu. Süheyl ise, oğlu Ebu Cendel'in kendisine iade edilmezse, anlaşmayı imzalamayacağını söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cendeli babasına iade ediyor ve anlaşma imzalanıyordu. Efendimizin şerefli arkadaşları, Hudeybiye'de o güne kadar görmedikleri olumsuzlukları yaşıyorlardı. Onlara göre, Allah'ın Resulü taviz üstüne talizler veriyordu Şimdi Ebu Cendel Bu can yakıcı haline rağmen Yine işkenceci Mekkelilere iade ediliyordu Göz göre göre Müslüman azul medilbesine Sanki rıza gösteriliyor gibiydi Sahabe-i Kiram Olayı biraz da böyle değerlendiriyordu Ebu Cendel ise Şöyle sesleniyordu Ey Müslümanlar Beni iade edecek misiniz? Dinimden dolayı işkence yapanlara Beni tekrar teslim edecek misiniz? Bütün gözler Allah'ın Resulüne bakıyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mahsun bir haldeydi Çok zorlu bir durumun içindeydi Ebu Cendel'e yaklaştı Ey Ebu Cendel Bu toplulukla anlaşmayı yeni yaptık Seni iade etmemiz gerekiyor Sen biraz sabret Allah'tan bu sabrın karşılığını iste Hiç şüphe yok ki Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir Sana ve diğer Müslümanlara bir kolaylık verecektir Anlaşmaya vefasızlık yapamam Verdiğimiz sözde durmamamız bize yakışmaz buyurdu Müslümanlar daha bir şaşkınlığa girdiler Ortam iyice gerilmişti. Gözlerinin önünde yürekleri yakan bir manzara vardı. Ebu Cendel gitmemek için yalvarıyor, direniyor, babası Seyil götürmek için tavizsiz bir tutum sergiliyordu. Peygamber Efendimiz Mekke heyetinden Rikraz ve ile görüşüyor. Ebu Cendel'e işkence yapılmasını talep ediyordu. Onlar da bu konuda yardımcı olacaklarını söylüyorlardı. Anlaşma iki tarafça imzalandı. Bu arada Umre için gelip Müslümanlarla Kureyş arasındaki gelişmeleri takip eden Huzadan bir grup ayağa kalkıyor ve Resulullah ile ittifak yaptıklarını ilan ediyordu. Bunlara karşılık da Bekir boyundan bir grup Kureyşlerle ittifak yapıyordu. Artık bütün kabileler çekinmeden istedikleri tarafla ittifak yapabiliyorlardı. Anlaşma imzalanıyor ve Süheyl bin Amr, oğlu Ebu Cendel'i yanına alarak Mekke'ye yöneliyordu. Hz. Ömer Efendimiz, Ebu Cender'in zincirlerle arabağrı bir şekilde yürüyüşünü seyrediyor ama vicdanı bu manzaraya isyan ediyordu. Bir şeyler yapmalıydı. Böyle seyirci kalmasına vicdanı dayanamıyordu. Onu harekete geçiriyordu. Ebu Cendel'e iyice yaklaşıyor yanında yürüyor gibi yapıyor, kılıcının kapsasını onun eline yaklaştırıyor ve bunlar müşriktir. Vallahi onlardan bir kişinin kanı köpek kanından farksızdır diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz bu sözü söylerken babanı öldürebilirsin, bir köpeği öldürmüş gibi olursun demek istiyordu. Ebu Cendel Ömer Efendimizin maksadını anlıyor ama babasına böyle bir şey yapamayacağının Hali içinde Yürüyordu Ebu Cendel Müslümanların Gözlerine Niçin Yardım Etmiyorsunuz Anlamında Baka Baka Yoluna Devam Ediyordu Ama Hazreti Ömer Efendimiz Kendini Tutamaz Hale Gelmişti Bu Denli Yürek Parçalayıcı Manzara Karşısında Bir Şeyler Yapılmalıydı Hazreti Ömer Efendimiz Son Derece Gergin Bir Halde Peygamber Efendimiz'e Geliyor Sen Allah'ın ''Gerçekten peygamberi değil misin?'' diyordu. Peygamber Efendimiz, ''Evet, ben Allah'ın gerçek peygamberiyim.'' Hazreti Ömer Efendimiz, ''Biz hak üzere değil miyiz? Düşmanlarımız batıl üzere değil mi?'' Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ''Evet öyle.'' Hazreti Ömer Efendimiz, ''O halde neden aşağılığı dinimize veriyoruz?'' Peygamber Efendimiz ise, ''Ben Allah'ın Resuluyum. Allah-u Teala beni perişan halde bırakmayacak, yardım edecektir. Ömer Efendimiz ise, peki sen bize Beytullah'a varacak, onu tavah edeceğiz dememiş miydin? Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam evet öyle dedim. Ama bu yıl varacağız dedim mi? Ömer Efendimiz, hayır demedin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde ey Ömer, sen Beytullah'a gelecek... Ve onu tavaf edeceksin buyurdu. Ömer Efendi'miz kısmen sakinleşiyordu ama hala belli ölçülerde gerginliği sürüyordu. Süratle Hazretübu Bekir Efendi'mize vardı. Ona Peygamber Efendi'mize sorduğu soruları sordu. Ondan da benzer cevaplar aldı. Hazretübu Bekir Efendi'miz, ey Ömer, o Allah'ın Resulüdür. Bu anlaşmayı yapmakla Allah'a asi olmuş veya karşı gelmiş değildir. Allah onun yardımcısıdır. Ölünceye kadar onun emrine sarılıyordu. Müslümanların geneli derin bir huzursuzluk içindeydi. İslam'ın ve Müslümanların aşağılandığını düşünüyorlardı. Peygamber Efendimizin Hendek Savaşı'nda Katafanlılarla bir anlaşma yapmaya yönelmişti. Sahabe-i Kiram böyle bir anlaşmanın yanlış olacağını açıklamış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anlaşmadan vazgeçmişti. Efendimizin şerefli arkadaşları, Peygamberin yanlış yapabileceğini düşünüyorlardı. Sahabe-i Kiram, Umre için ölümü bile göze alıyor, ellerindeki yolcu silahlarından başka silahları olmamasına rağmen, Savaşı göze alıyorlardı Onların bu korkusuz ölme yürüyen tavırları ortadayken Peygamber Efendimizin Taviz üstüne taviz vermesini Anlamak mümkün olabilir miydi Onlar Böyle bir handikapın içindeydiler Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü Sen bize Kabe'ye gideceğimizi Mekke'ye girebileceğimizi söylemedin mi Halbuki Mekke'ye ne biz girebildik ne de kurbanlık develerimiz girebildi diyorlardı. Bunları söylerken dediğini yap, bize bir şey olur diyerek dediğini yapmaktan geri durma demek istiyorlardı. Allah'ın peygamberi şerefli arkadaşlarının hoşnutsuzluklarını anlıyordu. Onlara ben size Umre'nin bu yıl olacağını söylemedim. Size yine söylüyorum Kabe'ye gideceğiz ve Kabe'nin anahtarlarını alacağız buyurdu. Peygamber Efendimiz büyük bir diplomasi yürütüyordu. Tavizler veriyordu. Kuşkusuz tavizler de alıyordu. Diplomaside ince çizgi, yem olarak iyi hesaplanmış tavizler vermekti. Evet görünürde rahatsız edici tavizler vardı. Ama bunun yansımalarını gelecek zaman gösterecekti. Ebu Cendel mümin yürekleri yakarak gidiyordu. Bu sahici boyutlarda tavizdi. Ama bunun yankısı kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Taviz mi, taktik mi olduğu belli bir zaman geçtikten sonra görülecekti. Peygamber Efendimiz yaptığı anlaşmadan son derece memnundu, huzur içindeydi. Geleceğe bakıyordu, ufukları tarıyordu. Geleceğin Müslümanlar olacağını adı gibi biliyordu. Dolayısıyla derin bir sükunet içerisinde hareket ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.